Bismihi Sübhaneh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvelen, Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ediyoruz ki, elli beş sene bir gayî hayalim ve hayatımın bir neticesi olan Medrese ü Zehra'nın manevi hakikatini siz, Medrese ü Zehra erkanları tamamıyla gösteriyorsunuz. Saniyen, Şiddetli hastalık vesaire sebeplerin tesiriyle ben Nurcu kardeşlerimle konuşamadığımdan ve o musahabeden mahrum kaldığımdan benim bedelime sizler ve Risale-i Nur'un Kur'an Medresesinde Yeni Saide verdiği ders ve Eski Saidin de Hutbey-i Şamiye ve Zehirleri gibi Hayatı İhtimaiye Medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları bu bir icare kardeşiniz bedeline muhtaç olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını tevkil ediyorum. Salisen, bir küçük medreseyi Nuriye'yi kendi hanesinde tesis edip, kahraman Tahiri gibi bir has, Halis nur naşirini daire-i Nuriye'ye veren Tahiri'nin merhum pederinin vefatını, hem onun akrabasını, hem Isparta'yı, hem nur dairesini taziye ediyorum. Cenab-ı Hak, nurun harfleri adedince ruhuna rahmet eylesin. Amin. Rabian İnebolu Zühretün Nurdan üç yüzü benim hesabıma tahsis etmiş. Ben de dedim, 150 Isparta'ya ve 150 bana gelsin. Bana gelmiş, size gelen ise ileride bana vereceğiniz mektubat mecmuasına mukabil ve size borcum var ise hesap edersiniz. Hamisen, Irak tarafında, hususan Bağdat'taki Üstad-ı Azam'ın türbedarına ve kardeşlerime selamımı tebliğ ve hayatım müsaade ederse. Bütün ruhu canımla o havaliye gitmek ihtiyakımı bildirirsiniz. Elbaki hüvel hasta kardeşiniz Said Nursi. Bismihi Subhan'e, Aziz kardeşlerim. Eski Said'in matbu eski eserlerinden birisi elime geçti. Merak ve dikkatle baktım. Bu gelen fıkra kalbe geldi. Münasipse mektubat ahirinde yazılsın. Evvela Hürriyet'in üçüncü senesinde aşairler arasında Meşrutiyet-i Meşrua'yı aşaire tam bildirmek ve kabul ettirmek için Ertuş aşairi içinde hususan küdan ve Mamhuran'a verdiği ders ve 1329'da Matbai Ebu Ziya'da tab edilen 40 sene evvel tab edilmiş fakat ma teessüf yirmi seneden beri arıyordum, bulamamıştım. Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş. Ben de eski Said kafasını alıp, ve yeni Said'in hatıyla dikkatle mütelaa ettim. Anladım ki eski Said acıb bir hissi i kablel vuku ile 30-40 sene sonra şimdi vukua gelen vukuat maddiye ve maneviyeyi hissetmiş. Ve Bedevi Ekrat aşairi perdesi arkasında bu zamanın medeni perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakiki Bedevi ve hakiki mürteci yani bu milleti İslamiyetten evvelki adetlerine sevk eden hainleri görmüş gibi onlarla konuşup başlarına vuruyor. Saniyen o matbu eserin 105. sayfeden ta 109'a kadar parçaya dikkatle baktım. O zaman da aşaire ders verdiğim o sualler ve cevaplar vaktinde mühim bir veli içlerinde bulunuyormuş. Benim de haberim yok. O makamda şiddetli itiraz etti, dedi. Sen ifrat ediyorsun, hayali hakikat görüyorsun. Bizi de tahkir ediyorsun. Ahir zamandır gittikçe daha fenalaşacak. O vakit ona karşı matbu kitapta böyle cevap vermiş. Herkese dünya terakki dünyası olsun, yalnız bizim için mitedenli dünyasıdır. Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey, yüzden ta 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş, Saki tane benim sözümü dinleyen ve bir nazarı hafiyi gaybi ile beni temaşa eden Sayit Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet vesaire. Size hitap ediyorum. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgraf ile sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım acele ettim kışta geldim siz inşallah cennet hasa bir baharda gelirsiniz Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar Sizden şunu rica ederim ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız O çiçeklerin birkaç tanesini mezar taşı denilen kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız yani ihtiyar risalesinin 13. ricasında beyan ettiği gibi Medrese-tü Zehra'nın Mektebi İbtidaiyesi ve Van'ın yekpare taşı olan kalasının altında bulunan Horhor hor medresemin vefat etmesi ve Anadolu'da bütün medreselerin kapatılması ile vefat etmelerine işaret ederek umumunun bir mezar ı ekberi hükmünde olmasına bir alamet olarak o azametli mezara azametli Van kalası mezar taşı olmuş. Ey yüz sene sonra gelenler şu kalanın başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen bâkî ve geniş bir heyette yaşayan Medrese-tüz Zehra'yı cismani bir surette bina ediniz demektir. Zaten eski Sait ekser hayatı o medresenin hayaliyle gitmiş ve o matbu risalenin 147. sayfeden ta 157. sayfaya kadar Medrese-i Zehra'nın tesisine ve faydalarına dair ehemmiyetli hakikatları yazmış. Bir faal hayırdır ki 25 senelik dehşetli ve medreseleri öldüren istibdadın kırılmasıyla Maarif Vekili Tevfik Van'da Şark Üniversitesi namında Medrese Tüz Zehra'yı inşa etmesine karar vermesi ve Ümid'in haricinde Reis Celal dahi mühim meseleler içinde Tevfik'in fikrine iştirak etmesi, Eski Said'in kırk sene evvelki sözü ve ricası doğru çıkacağını gösteriyor. Şimdi kırk beş sene evvelki cevabının izahında üç hakikat beyan edilecek. Birincisi, Eski Said bir hissi i vuku ile, İki acip hadiseyi hissetmiş, fakat rüya-i sadıka gibi tabir'e muhtaç imiş. Nasıl bir kırmızı perdeyle beyaz veya siyah bir şeye bakılırsa kırmızı görünür. O da siyaseti İslamiye perdesiyle o hakikata bakmış. Hakikatin sureti bir derece şeklini değiştirmiş. O hazır büyük veli dahi o yanlışını görüp o ciyette şiddetle itiraz etmiş. İşte o hakikat iki kısımdır. Birincisi bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak, hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için bir nur çıkacak, gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatanası adet temin edecek diyordu. İşte kırk sene sonra Risale-i Nur, o hakikati kör gözlere dahi gösterdi. İşte nurun zahiren, kemiyyeten dar cihetine bakmayarak, hakikat cihetinde, keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatını hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün memleketi Osmaniye'de olacak gibi ifade etmiş. O büyük veli onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı hem eski Sait bir derece haklıdır. Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bakiye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor bir milyon talebesi bir milyar hükmündedir. Yani bir milyon değil, belki bin insanın hayatı ebediyesini temine çalışmak, bir milyar insanın hayatı faniyi dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetli ve manen daha geniş olması, eski Said'in o rüyayı sadıka gibi olan Hissi vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş belki inşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbürlenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak onun yanlış tabirini sahih gösterecek İkinci hakikat 40 sene evvel eski sait bu matbu kitabetlerinde işaretül icazın baştaki ifade-i meramında vesaire eserlerinde musırrane ve mükerreren talebelerine diyordu ki hem maddi hem manevi büyük bir zelzeley ictimai ve beşeri olacak. Benim dünya terkiyle inzivamı ve mücerret kalmamı gıpta edecekler diyordu. Hatta Hürriyet'in birinci senesinde İstanbul'da Camiül Ezher'in reisi uleması olan Şeyh Bayit Hazretleri rahmetullahi Aley İstanbul'da eski sayıda sordu. Ma taqulu fi hakka hadihi'l hürriyetü'l usmaniyye ve'l medeniyyetü'l avrupaiye? cevaben demiş: İnnâ Al-Üthmaniye hamile bedâle Avrupaîye, fasetelidü yememma. Ve Avrupa hamile bedâle İslamiyeti fasetelidü yememma. Yani Osmanlı hükümetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir? O vakit eski Said demiş: Osmanlı hükümeti Avrupa ile hamiledir, Avrupa gibi bir hükümeti doğuracak. Avrupa da İslamiyete hamiledir. O da bir İslam devleti doğuracak. Şeyh Bahite söylemiş, o Allah mezat demiş. Ben de tasdik ediyorum. Beraberinde gelen hocalara dedi, ben bununla münazara edip galebe edemem. Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa'dan daha dinden uzak. İkinci de inşallah 20-30 sene sonra çıkacak. Çok emarelerle hem şarkta hem garpta Avrupa içinde bir İslam devleti çıkacak. 3. hakikat hem eski sait hem yeni sait hem maddi hem manevi büyük bir hadise Osmanlı memleketinde büyük ve dehşetli ve tahribatçı bir zelzele-i Osmanlı memleketinde olacak diye hissi kablel vuku ile eski sait mükerrer ve musırrane haber veriyordu halbuki o his ile nur meselesinin aksiyle gayet geniş daireyi dar görmüş zaman onu ikinci harbi umumi ile tam tasdik ettiği halde onun o çok geniş daireyi Osmanlı memleketinde gördüğünü şöyle tabir ediyor ki: İkinci Harbi Umumi beşere ettiği tahribatı azime gerçi çok geniştir. Fakat hayat-ı dünyeviyeye ve bekasız medeniyete baktığı cihetinde Osmanlı'daki tahribata nispeten dardır. Osmanlı'daki manevi zelzele, hayat-ı ve saadeti bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i maneviyeyi İslâmiye manen o ikinci harbi umumi'den daha dehşetli olmasından eski Said'in o sehvini tasdi ediyor ve rüya-i sadıkasını tam tabir ediyor ve o hissi kabl-i vukuunu gözlere gösteriyor ve o muhteriz ehli velayeti zahiren haklı fakat hakikaten eski Said'in o hissi daha haklı olduğunu ispatla o veli zatın itirazını tam reddediyor Said Nursi